Dünyanın terki, haram şeyleri bırakmaktır. Bazılar, uhrevi hayatının saadetini, dünya hayatının terk edilmesinde zannederler. Bu çok yanlıştır. Çünkü, el aynani delilani, Vel-udunani kimi'ani, Vel-lisan-u tercümanun, Vel-yedani cenahani, Vel-riclani beridani, vel rahmetun, vel tahhal dahikun, vel nefesun, Vel-külyetani <gülüyor> mekrun,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 Padişah yararlı olursa reayası yararlı olur. Padişah fitne fesada düşerse haliyle reayası fitne fesada düşer. Mealindeki i şerifte maddenin içerisinde yani nefsin askerleri içerisinde mana ve melekut aleminden olan kalp ve kalp de beden şehrinin hükümdarı olarak bildirildi. Nitekim Yahya bin Muaz Errazi Kuddisesi Ruh, Şiraz şehrine gidip sır ilimlerinden konuşup halkı irşatla meşgul olunca Şiraz'da aklıyla meşhur fahişe bir kadın kendisine gelerek, ''Sen bu şehirde ne kadar para toplamak istiyorsun?'' demiş Muaz, ''Ben otuz bin dinar toplamak istiyorum. Horasan'da onu dinim için kendime harcayacağım.'' deyince kadın, ''Ben bunu sana veririm. Şu şartla ki verdiğim saati alıp şehrimizden çıkarsın.'' demiştir. Muaz ona razı olup o kadından o miktarı aldıktan sonra Nisabur'a azimle gitmiştir. Memleket idarecilerinden bazıları ve nefsi emmaresinin kayıtlarında esir olanlar, kadını kınıyorlar, soruyorlar. Bu adama niçin için bu kadar parayı verdin? Kadın, baktım ki o adam şehrimize gelip, çarşıda dolaşan gençlerimizi evliyanın sırlarını bildirerek, onları keyif ve sefadan alıkoyar, fuhuş yuvalarını muattal bırakır, gelirimi azaltır, bu parayı kendisine verip memleketten kovdum ki, gençlerimiz tuzağına düşmesinler, demiştir. Meşayihten bazılarının muaza. Allah ona o fahişe kadından aldığı mala bereket vermesin diye beddua etmesinden dolayı İmam Kuşeyri'nin bildirdiğine göre Nisa'bura ulaşınca hırsızlar evine girip o malını çalmışlardır. Yine Muaz Erraziyi kınayanlardan birisi kendisini dünyanın sevgisi üzerine kınamış. Bir gün Muaz kıddesi ru uhrevi saadetlere ulaşma yollarını soran nerede deyince Ozat işte ben buradayım. Söyle ne diyorsun demiş. Muaz: Arkadaş sen uhrevi saadetlerine taatle mi, masiyetle mi ulaşırsın? Adam, masiyetle değil, tabii ki taatle. Muaz, öyleyse bana taatten, yani allah Teala boyun eğmekten haber ver. Sen ona hayatla mı, ölümle mi ulaşırsın? Adam, tabii ki dünya hayatıyla. Muaz, o halde bana söyle, hayata azıkla mı yoksa azıksız bir halle mi ulaşıyorsun? Bunu söyle adam. Tabii ki azıkla Muaz, o halde. ''Bana azıktan haber ver. Sen bu azığı dünyadan mı kazanıyorsun, ahiretten mi?'' Adam, ''Tabii ki dünyadan kazanıyorum. Muaz, ''O halde bana takdir edilmiş dünyayı ne için ve nasıl sevmeyeyim? Azığımdan hayatımı idame etmek için kazanmayayım ve bu sebeple taate ulaşmayayım. Taatimle de uhrevi saadetlere ulaşmayayım.'' Demiş adam, ''Ben şehadet ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inne minel beyanile sihran.'' Gerçekte sihir konuşkanlıktan bazısıdır. Malindeki sözü haktır demiştir. Demek oluyor ki uhrevi saatedin kazanılması ruhbanların yaptığı gibi büsbütün dünya hayatını terk etmekle değildir. Bilakis dünya hayatında kulun Mevlasının izniyle yine Mevlasının vermiş olduğu nimetlerden faydalanmasıyladır. Ve bu iş nefsi emmareyi hevasından sakındırmaya bağlıdır. İnsanın iç duygu yani hislerini tespit etmek ve her bir hisse mahsus olan vazifeler ve uhrevi saadetlerin güzel ahlakla kazanılması yolları mufassal medeni ahlak adlı eserimizde izah edildiği için artık ondan bahsetmeyip aslı gaye olan nefsin terbiyesine dönüyoruz. Hakimi Tirmizi tahric ettiği İde du'i ahadukum ila ta'amin falyucib ta ve in et tarake. Sizden biriniz yemeğe davet edildiği zaman icabet etsin. ''Sonra dilerse yesin, dilerse bıraksın mı?'' hadisin şerhinde diyor ki, ''Davetten maksat birleşmek ve sevginin talebidir. İnsan nefsinin merkezinde nefsin hoş gördüğü ve istediği şeyler vardır. Göğüste, eşit kalpte de kaynayan istekler vardır. Nefsler kendisine ikram eden kimseyi sevmek tabiatinde yaratıldı.'' Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını davet zamanında icabede teşvik etti. Ta ki kardeşinin kendisine yapmış olduğu iyilik, nefse ulaşsın ve bu sayede nefslerin birleşmeleri kuvvetlensin. Sevgi de saflaşmış olsun ve bin netice göğsün iniltileri yok oluversin. Zira kindar ve aldatıcı nefsin, kardeşi için gizlemiş olduğu kötülükten dini paklanmaz. Yemeğe davet, nefse iyilik, kin ve hasedi söndürücü, gizlenen aldatma hasretini yok edicidir. Cahiliye devrinde onların aralarında bu gibi kötü hasretler bulunuyordu. Allah Teala kalplerini imanla birleştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nefslerin birbirlerini sevmelerini davetin icabetine bağladı. Bunun için "Men lem yucib davate asallahu ve rasulehu. kim mümin kardeşinin davetine icabet etmezse Allah ve onun resulüne isyanda bulunmuştur." diye buyurdu. İmandan sonra Ashab radıyallahu anhum yemekler yapıp göğüslerindeki kaynayan arzuların yok olması için davet ederlerdi. Artık kim aldatmak üzere sebat etmek için icabetten çekinirse, o Allah ve onun Resulüne şüphesiz isyan etmiştir ve şüphesiz büyük bir haktan çekinmiştir. Üç yoldan kalplerin birleşmesi husul bulduğu zaman kuvvet kazanıp tamamlanır. a. Zira imanlı bir kalp, iman sebebiyle imanlı kalple birleşir. b. Ruh gayrına boyun eğmekle birleşir. Yani taat sebebiyle ruhlar birleşirler. c. Nefs Şehvet ve lezzet tabiatında yaratıldığı ve iman ve taat nefsin istek ve arzusundan olmadığı için nefs gayrın iyiliğiyle birleşir, gayrı ona iyilik yaptığı takdirde saflaşır ve itaatkar olur. Aksi takdirde bir araya gelseler dahi nefsler kesinlikle birleşmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefslerin birleşmeleri için iyilik yapmalarına teşvik etti ki hariçte şeytan şerlerin tohumunu nefslere ekmesin. Netice-i meram her ne kadar nefs, beden azalarının sinirleri içerisinde riaya olarak gizlendiği, onun içinde de hükümdar olarak kalp gizlendi ise de yine maddenin içerisinde manayı aramak, onu alemi mülk içerisinden alemi melekuta yöneltmek ve onu enaniyetinden soyup ubudiyete ve Hakimi Tirmizi'nin dediği gibi iyilikler vasıtasıyla da onu tabiatıyla Mevlasının idaresinin altına sevk etmek gerekir. Elbette bu kolay bir şey değildir. Bunun için mürşid gerek. Elhasıl, nefsi büsbütün istek ve arzularından alıkoymak ve her türlü nimetlerden mahrum etmek sufilik değildir. Bilakis sufilik, nefsi merasında mübah şeylerle gütmek, Allah'ın yasak ettiği şeylerden alıkoymaktır. koymaktır. Hadisi şerifte, اِنَّ اَخْفَ مَا اَخَافُ عَلَى اُمَّةِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ inni اِنِّي لَسْتُ اَكُولُ يَعْبُدُونَ الشَّمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَسَنًا وَلَاكِنْ اَعْمَالًا لِغَيْرِ اللّٰهِ وَشَهْوَةً خَف۪يَّ Gerçekte ümmetimin üzerinde korktuğum şeylerden en korkuncu Allah'a ortak koşmalarıdır. Fakat ben güneşe, aya, maddi bir puta ibadet edecekler demek istemiyorum. Lakin Allah'tan başkası için amel etmeleri, yani gösteriş yapmaları ve gizli şehvetlerle küçük şirke düşecekler diyorum. Buyurulmaktadır. Taciddin İbn Ataullah da diyor ki Allah Teala hayatını birçok sebeplere bağlamış olduğu halde sebeplerden tecerrüdü, eşit sıyrılmayı istemen gizli şehvetlerden biridir. Allah Teala seni sebeplerden kurtardığı takdirde de Ali himmetlerine rağmen sebeplere sarılış dilemen düşüşündür. Binaenaleyh Allah Teala insanın hayatını birçok sebeplere sarılmasına bağlamıştır. Yemeği içmeyi bırakmak, evlenmeyi terk etmek nefsin ıslahı için yol değildir. Bilakis yol, masiyeti arzulamaktan sakınmak, nefsi şeriatın izni dairesinde merasında gütmek, mübah istek ve arzularla onu oyalamaktır. Mesela riyadan sakınmak, zahirde masiyeti bıraktığı gibi kalben de arzulamamak, sofilin ta kendisidir. Hadis-i şerifte "Ela ve innel cennetu huffet bil makarihi ve inennar huffet bişehavat" edin. Gerçekte cennet nefsin hoşlanmadığı güzel ahlakla kuşatıldı. Ve gerçekte ateş nefsin arzulayıp istediği çirkin ahlakla kuşatıldı buyurulmaktadır. Nitekim İmam Kastalani'den naklen Şeyh İhsan Muhammed Tahlan Kuddise Sirruh diyor ki, Mekarih ahlaktan maksat nefsin hoşlanmadığı, şiddetli soğuklarda abdest ve gusül, korktuğu yahut utandığı yahut alçaklık hissine kapıldığı yerde marufu emretmek, menhiyattan vazgeçirmeye çalışmak, fasık ve asilerden yahut kafirlerden gelen tepkilere tahammül göstermek, musibet ve belaları sadece allah Teala'dan inanmak gibi bu faziletlerdir. Şehvetlerden murat ise içkiler, zina, yabancı kadınlara şehvetle bakmak, gıybet, müzik aletlerini kullanmak gibi haram şeylerdir. Mübah'a gelince aşırı olmadığı ve harama sebebiyet vermediği müddetçe ondan sakınmak takva değildir, zemmedilen dünya da değildir ve bu hadisi şerefte kastedilmemektedir. Tasavvuf ve tarikatlerden haberse olan bazı zavallılar, züht ve takvadan bahsedildiği zaman, sofiliğin yani züht ve takvanın, büsbütün dünya nimetlerinin terk edilmesi olduğu ve insan bunu terk ettiği takdirde cinsinin yokluğuna sirayet edeceği, dolayısıyla sofiliğin içtimai hayata zararlı olduğu zannına kapılır. Bu zan son derece yanlıştır. Zira sofilik, dünya hayatının nimetlerini terk etmek değildir. Asıl olarak nimetler Allah'ın mülkü, İnsan ise o mülkün bekçisi olması ve nimetleri emanet olarak alması cihetiyle vekil olduğu için bil asale değil bil ve tasarruf eder. Yani asıl sahibinin izniyle faydalanır ve dolayısıyla dünyevi nimetlerden faydalanması dahi onu saflaştırır. Çünkü dünya nimetleri aslında iman edenler için yaratıldı. İmanla Allah'ın hükmüne teslim olan nefs vekil olunduğu kendi rızkını meşru olarak, kafir ise onların rızkını gaspen gayri meşru olarak yerler. نتكم آيتي كريمة ده كل من حرم زينة الله التي أخرج لإباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Habibim de ki Allah'ın kendi kullarına mahsus olarak çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kimdir haram kılmıştır de ki onlar dünya hayatında asıl olarak iman edenleredir kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir İşte bilen bir topluluk için ayetleri böylece açıklıyoruz de ki Rabbim ancak açık ve gizli hayasızlıkları günahı ve haksız yere zulmetmeyi, hakkında hiçbir delil indirilmeyen bir şeyi Allah'a ortak koşmayı ve Allah hakkında bilmediğini şeyleri söylemenizi haram kılmıştır Buyurmaktadır. اَخْرَجَ <gülüyor> ibadihi Kendi kullarına mahsus olarak çıkardı. Yani güzel manzaralara bakmak, ondan lezzetlenmek, helal olarak yağlı ve etli şeyleri yemek, haram kılınmayan meşrubatlar, sular, sütler ve bir netice, insanın yaşamının devamına sebep olabilecek her nimet, Asıl olarak Allah Azze ve Celle'ye iman etmekle beraber kendisine ibadet eden müminler için yaratıldığı eşit mübahtır. Bununla beraber dünyada kafirler nimetlerde müminlerle ortaktırlar. Dünya nimetlerinden hissen kafirler onlar gibi faydalansa bile onların faydalanmaları manen gasptır. Gasp olmasıyla beraber Allah Azze ve Celle dünya nimetlerinden faydalanmalarını engellemez. Ahirette ise o güzel cennetin nimetlerinden onları kesinlikle mahrum bırakacaktır ve nimetlerini sadece kendi kullarına taksis edecektir. Ayet-i kerime yemek, içmek, zinetlenmek, güzel ve temiz meskenlerden faydalanmakta ve bil netice eşyada aslın ibaha olduğuna delalet etmektedir. Fukaha'dan Şafii ve İmam-ı Hanefi'nin asabının kıs azemisi de böyle hükmettiler. Bir takım ulema eşyada asıl olan ibaha ise de Şerif Şerif'in emrini gözetlemek gerektiğine hükmettiler. Dediler ki, asıl mülk Allah'ındır. Kulun o mülkten faydalanması, Allah Azze ve Celle'nin iznine bağlıdır. Binaenaleyh müminin, namazını kıldığı, ibadetini yaptığı takdirde kendini lezzetli nimetlerden mahrum bırakması, ayet-i kerimeye muhaliftir. Ortalama yani ihtiyaçları tespit etmek, o nispetle harcamada bulunmaktan ibaret iktisada riayet şartıyla, Çeşitli nimetlerden lezzetlenmek, faydalanmak müminler hakkında meşrudur. Ve meşruğu işlemekle dahi nefs, iman, takva, tevbe ve murakabe sayesinden başkalaştığı için şer-i şerifin çerçevesi dahilinde merasında güdülmesinde de asıl ibahadır. Ve nitekim açıkta ve gizlide hayasızlık eşit fuhuş, günah işlemek, zulmetmek ve şirkle de nefs güzel suretinden çirkin suretlere dönüşür ve dönüşmesiyle de kalp kararır. Bir şeyin doğruluğuna hüküm etmek için o şeyin sekiz cihetini bilmek gerekir. Ondan sonra müsbet veya menfiliğine hükmetmek mümkün olur. 1- Tasavvuf öyle bir ilimdir ki onunla nefsin halleri, iyi ve kötü sıfatları bilinir. Ve bu tasavvufun tarifidir. Nitekim Ebu Amr es sülemi rahimahullah diyor ki tasavvuf, ilahi emir ve yasakların idaresi altında meşakkatleri yüklenmek, Allah'a dayanmak, eşit tevekkül ve ona hüsnü zan beslemektir. 2. Tasavvufun konusu nefse arız olan hal ve sıfatları bilmek cihdiyle nefstir. Ebu Turab en-Nahşebi diyor ki, Sözlerini ve hareketlerini eşit nefsin başına gelen halleri, her anda kitap ve sünnetle tartmayan, kitap ve sünnete aykırı hayaline gelen, araları töhmet altına almayan kimseyi kesinlikle erenlerin divanında saymayın. 3. Tasavvufun semeresi, kalbi gayırdan temizlemek, Zat-ı Akdes nurlarının müşahadesiyle süslendirmektir. Nitekim Ahmed İbni Ebil Hivari Kuddisesi Ruh diyor ki, Allah'tan başkasıyla ünsiyette bulunan kimse ebediyen vahşet halinde yaşar. Ebu Ali Es-Sakafi Rahimullah diyor ki, nefsinin hevası kendisine galebe çalanın aklı kendisinden ayrılır. Gavs-ı Bilvanisi diyor ki, halkın meczup gördükleri şu akılsızlar çok akıllıdırlar. Üstün zekalarıyla Rablerinin tecellilerini gördüler. Halktan nefret ederek kaçtılar. Asıl deli sizin akıllı gördüğünüz kimselerdir. Ölümü gözüyle gördüğü halde fani dünyanın lezzetine dalar, dinini öğrenmez, Rabbine boyun eğmez. 4. Tasavvufun hükmü her mükellef üzerinde vücuttur. Zira zahiri azalarının fıkıh ilmiyle korunması gerektiği gibi kalp, ruh, sır ve akıl gibi batini azaların da batini ilimle yani tasavvufla ıslahı vaciptir. Ebu Hanife rahimahullah fıkı ilmini tarif ederken fıkı nefsin aleyhinde ve lehinde olan şer'i hükümleri bilmektir demiştir. Demek fıkıh ve tasavvufu birbirinden ayrı saymak doğru değildir. 5. Tasavvuf ilminin faziletine gelince Allah azze ve celle'nin rızasına ulaştırıcı olduğu münasebetiyle ilimlerin en şereflisidir. 6. Tasavvuf ilminin hakikatini ortaya koyanlar ise marifetullah ilmiyle şereflenen Şeyh Hasan Basri, zünnûn Misri ve Cüneyt Bağdadi gibi imamlardır. 7. Ve bin netice tasavvuf ilminin istimdadı, eşit kaynağı, allah Teala'nın kelamı ve O'nun Resulünün hadisi şerifleridir. 8. Tasavvufî meselelere gelince kalbin fenası, bekası, murakabe etmesi gibi zatî arızalardır. Bunlar her biri bir kaziye olup geniş bir ilmi teşkil etmektedir. Risale-i Kuşeyriye gibi kitaplarda bunlar izah edilmektedir. İşte o eserlerden bir özet çıkararak bu Risale'yi yazıyoruz. Tasavvufun bu sekiz şeyden ibaret olduğunu bilen bir akıl sahibi inkara cüret edemez. İnkar cihetlerine girenler dilidirler. Şeyh İbrahim bin Şeyban el-Kirmisini rahimahullah diyor ki, Meşayihe hürmeti bırakan yalandan davalarının dolusuna yakalanır ve er geç uydurduğu davalarla rezil rüsva olur. İhlastan uzak olduğu halde İhlastan bahseden kimse ise Akram ve arkadaşlar içerisinde rüsva olur. İlmi, zahiri edepler için öğren. Tasavvufu, batini edepler için öğren. Sakın ha! Hiçbir şey seni Allah lafzıyla meşgul olmaktan alıkoymasın. Zikirden yüz çevirenlere çok az zaman Allah rahmet kapılarını açar. İshak dedi ki Ben babamdan Takvanın hakikatine neyle ulaşılır diye sordum. O da Helali yemek, şu fakirlere hizmet etmekle dedi. Şu fakirler dediğin kim dedim? Allah'ın tüm mahlukları buyurdu. Ebu Bekir el Fergani kuddüs ruh da şöyle der. Nefs, kalbin yüzünü Allah'tan çevirdiği zaman Allah'ın dostlarının ayıplarını araştırmak ve onların şerefine düşmek belasına yakalanır. Ebu Turab en-Nahşebi, Sofi hiçbir şeyle kederlenmez. Bilakis nefsi isteklerine ulaşmamasıyla saflaşır. Kul, amelinde doğruluğu iltizam ettiği zaman, işlemeden önce dahi lezzetini tadar, başlamasıyla dahi halavetini bulur. Zira kalp Allah'tan yüz çevirdiği zaman, Allah'ın dostunun şerefine düşmek belasına yakalanır. Mahluku bıraktığı zaman, ibadetin lezzetini alır.